وأسل أهل كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلع الدين وغلبة رجال اللهم أنت عدودي وانت نصيري بك أجول وبك أسهل وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفرنك ربنا وإليك المصير Allahumme zidna ilma, Allahumme faqqihna inna minal minal min al-arba'i min al min min ya alamin. alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Saatimiz 22.55, değil mi? Doğru mu? Evet. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun.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 Evet, 37. ayet'e kadar. Al-azibillahi mina şeytan al-rajiim. Bismillahi al inni al fil arz khalife. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها, كلها ثم عرضهم على المدين قالت سقالوا ام بيوني باسنا هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنْ كَانَتِ صَجُودُ لِأَدَمٍ فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ أباو استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وَلَا تَقُرَبَ هَذِي الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهم فأزلهم الشيطان عنها فخرجوا ما ممن كان فيه وقلنا بطباعكم لبعض أضو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيِّن فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّبَّابُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغْنَا رَسُولٌ نَبِيُّ الْكَرِيمِ ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين شاكرين بقلب سليم نعم ربنا جزيلا وإذ hani kale buyurmuştu da kim rabbuke senin rabbin buyurdu kime lil meleketi meleklere buyurdu dedi ki inni muhakkak ki ben cailun yaratacağım ne yaratacağım fil ardi yeryüzünde ne yaratacağım halifeten bir halife Rabbin meleklere buyurdu ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Qalu o melekler dediler ki Etecealu فيها Sen yaratacaksın da orada bir şey yaratacaksın neden? Men bir kimse yufsidu orada fesat çıkaracak فيها o yerde. Orada yani. Ve yene dökecek. neyi dökecek eddima akan eddima kanlar dökecek yani sen yaratacağın kişi yeryüzünde fesat ve fitne çıkaracak kan dökecek birini mi yaratacaksın Ve nahnu haluki bis nüsbihu seni tesbih etmekteyiz Nedem bihamdike seni hamdile tesbih etmekteyiz ve mukaddisulek seni takdis etmekteyiz yüceltmekteyiz kale buyurmuştu inni muhakkak ki ben şüphesiz ki ben alemu e bilirim neyi ma o şeyleri ki la talemu ne sizin bilmediğiniz şeyleri sizin bilmediğiniz şeyleri ben bilirim yani Rabbimiz celle celaluhu hani buyurdu ki meleklere muhakkak ki yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurmuştu da onlar da orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek bir kimseyi mi yaratacaksın ya Rabbi demişlerdi e, oysa biz seni hamd ile tesbih ve takdis etmekteyiz demişlerdi Cenab-ı Hak da o zaman onlara karşı şüphesiz ki ben sizin bilmediğiniz şeyleri bil bilirim buyurmuştu ve öğretti neyi? Adem'e Adem, Adem aleyhisselam'a. Neyi öğretti? Adem el esma isimleri öğretti. Kullama, kulla bütün isimleri. Allahü Teala bütün isimleri Adem'e öğretti. Thumma sonra ondan sonra aradahum onlara göstererek alel melaiket meleklere dedi ki: "Fakale buyurdu. Embiuni bana haber verin. Neyi? Bir esma isimleriyle beraber." hadi bunların isimleriyle beraber bana haber verin dedi inkuntum eğer idiyseniz neden sadıqin eğer sadıksanız eğer doğruyseniz, hadi bakayım bu efendim eşyaların bu şeylerin isimleriyle beraber bana haber verin yani burada Cenab-ı Hak Hazretleri Adem Aleyhisselam'a bütün isimlerin mesela öğrettiğini emrediyor. Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru kimseler iseniz bunları isimleriyle beraber bana haber verin. Demek ki bakın insanoğlu yer insanoğlu meleklerin de efendim muallimidir. Adam aleyhisselama bütün isimler öğretilirken melekler bu isimleri bilmiyorlardı. Ya evet dediler subhaneke seni tesbih ederiz ya Rabbi seni tesbih ederiz melekler dediler la ilme lena halbuki ilmimiz yok illa ma allemtena senin bize öğrettiğin ilimden başka bir ilmimiz yok subhaneke la ilme lena evet illa ma allemtena inneke muhakkak ki sen şüphesiz ki sen ente yalnız sen yalnız ancak sen entel alimul hakim sen alim ve hakimsin diyor yani Cenab-ı Hak yine Celle Celaluhu seni tesbih ederiz melekler dediler ona sen bize öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur yani sen bize neyi öğrettiysen zaten biz onu biliriz onun dışında isimlerde, isimlerde. şey mi? Yani bütün eşyanın, bütün varlıkların isimleri Adem Aleyhisselam'a öğretildiği gibi meleklere öğretilmemişti. Evet. Şüphesiz alim, yani her şeyi bilen, alim demek her şeyi bilen. Tabi bu alimlik sıfatı insanlarda da var ama insanın sınırlıdır. Allah'ın alim sıfatı sınırsız, sonsuz bir mesela ilimle kuşatılmıştır. Her şeyi bilen ve hakim, her şeye gücü yettirici. Olan sensin, yalnız sensin dediler. O zaman Kale buyurdu, Ya Ademu, ey Adem, Cenab-ı Hak o zaman ardında dedi ki, Ey Adem, ey Adem, Enbi'ihim, onlara bildir, bi esma ihim bunları isimleriyle beraber. Bunların isimleri o meleklere bildir. Ale buyurdu, Elem ekul demedim mi lem lekum size, İni muhakkak ki ben a'lemu bilirim gaybe semavati vel ardı. Ben göklerin ve yerin gaybini bilirim demedim mi? Ve a'lemu yine bilirim matubudune açıkladıklarınız şeyleri de ve tektumun gizlediğiniz şeyleri de mutlaka ben bilirim. Yani Cenab-ı Hak Celle Hazretleri bu efendim Nidan'ın arkasında dedi ki ey Adem bunları isimleriyle beraber onlara bildir. Onlara bildir. Dedi onlar isimleriyle onlara bildirince de size demedim mi ki şüphesiz ki ben göklerin ve yerin kaybını bilirim. Açıkladıklarınızı ve gizlediklerinizi de ben bilirim buyurdu diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Yine ve izhani idha, kulna demiştik. Biz bir zaman demiştik. Ne demiştik? Lil melâiketis cudu Ey melekler efendim secde edin. Muhammed Şamil su dağıt. Sen de uyma. Su dağıt. Önce uyuyanlara suyu ver. Ve iz kâle ve iz kulna ki lil melaiketis cüdû ey melekler secde edin. Kime? Li Adem e, Adem'e secde edin. Bakın. İnsanoğluna secde edilir mi? Ama Allah'ın emriyle edilir. İnsanoğluna Allah'tan başka mesela kimseye secde edilmez. Fakat melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. İblis etmedi. sad Ad adem aleyhisselam için geçerli. O da şeytanın şeytanlığını ortaya çıkarmak için bir deneme amaçlı, bir imtihan amaçlıydı. Cenab-ı Hak onu o şekil emretmişti. Ve kulna lil cudu. Biz bir zaman meleklere demiştik ki secde edin kime? Li adem'i Adem'e. Li ademe, Adem'e. Ne Secde ettiler. Biz Mesela meleklere Adem Aleyhisselam'a secde edin dedik Meleklere secde ettiler Fesecedu, Secde ettiler İlla ancak etmedi Secde etmedi kim? i̇blis şeytan, şeytan Şeytan secde etmedi Eba kaçındı bara, kibirlendi. kibirlendi Kaçındı oldu Minel kafirin kafirlerden oldu Bakın Secdeden kaçındığı için kafirlerden oldu Ya namazı terk edenden ne olur? Secdeyi terk ettiği için kafirden oldu. kafirlerden oldu. ya yanamazı tamamını terk edenlere ne, ne demeli. Ya. Evet. Yani Cenab-ı Hak Cellevı Hazretleri biz meleklere Adem Aleyhisselam'a secde ettin demiştik. Ve hemen secde ettiler. İblis müstesna. İblis kaçındı. Ve kibirlendi ve kafirlerden oldu. Yüce Allah ile melekler arasında bu kısa ve, veya karşılıklı konuşma anlaşılır olmayı sağlamak için akıl ile kavranılan bir takım anlamları hissedilir tablolarla açığa çıkartmak suretiyle bir çeşit temsili ifadedir. Yani bu nedir? Bir temsili ifadedir. Bu kıssada şanı yüce Allah, Adem Aleyhisselam'ı Allah adına yeryüzünde halifesi halife seçmesi ile insanın ne derece şereflendirdiğini göstermektedir. Yeryüzünün ilk peygamberi, ilk insanı Adem aleyhisselam. Efendim ilk halife Adem aleyhisselam, ilk peygamber Adem aleyhisselam efendim ve yüce efendim insanların ne kadar üstün bir değere sahip olmasını göstergesidir burada yine. Ayrıca meleklerin bilmediği dili ona öğretmesi insanlara bu yüce yaratıcıya iman etmeyi vacip kılan hususlardandır. Küfür ve inat için hiçbir kimseye yakış yakışmaz bu şekilde bu buyruklar kafirlerin azarlanışını devam ettirmekte Allah'ın onların üzerinde nimetlerini hatırlatılması sürdürmektedir. Evet. Yine وقلنا dedik. Dedik ki ya ya ya ey Ademu ey Adem. Ya Ademu ey Adem. Uskun. Ya Adem uskun ente wa zawcuke'l cenneh. Ey Adem senle ve eş, senle eşim cennete yerleş. Senle eşin cennete yerleşin. Ve kulna ve kulla yiyin yani kulla yiyin minhâ o cennetin nimetlerinde yiyin için. O cennetin nimetlerinde yiyin için. Ragadan bol bol. Haythu şi'ituma dilediğiniz her şeyi, dilediğiniz her yerde, dilediğiniz her şeyi yiyin için. Ve la takraba yaklaşmayın. Neye? Hâzihi şecera. Şu ağaca yaklaşmayın. Biz Adem'i diyor cennete yerleştirdik ama Adem Aleyhisselam'a dedik ki ey Adem senle eşin cennete yerleşin cennetin içerisinde dilediğiniz rızıklardan bol bol yiyin, için, istediğiniz yerde yiyin, için, gezin ama fakat şu ağaca yaklaşmayın. Hâzihi şecera. Fetekûnâ Yoksa ikiniz de olursunuz Neden minez zalimin Eğer yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz Ya Ve dedik ki yine Ey adam sen ve eşin Bütün bu cennete yerleşin Ve orada dilediğiniz yerde Bol bol yiyin Fakat şu ağaca yaklaşmayın Yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz Fe <gülüyor> Bunun üzerine o ikisini kaydırdı. Kim? Fe ezelehumeşşşeytanu. Şeytan o ikisini kaydırdı. Uyuyanlar hep beraber çalışıyoruz. Evet. O ikisinin ayağını kaydırdı. Anha orada. Nerede? O cennette. O ikisinin ayaklarını o cennete kaydırdı. Şöyle bir ayağa bir kalkın oturun. Bir kalkın oturun ondan sonra uykunuz kaçar. <gülüyor> Sahra onları çıkarttı, minma kana, orada çıkardı bulundukları yerde çıkarttı, vakulna dedik ki, vakulna bi tu inin, vakulna bi inin, nerede? O cennetin. Bado kumli bado birbirinize bazınız bazınızla kiminiz kiminizle aduvven düşman olarak yeryüzüne inin. Ve lekum sizin için vardır. Ne vardır? Fil ardi yeryüzünde. Ne vardır? Mustaqar yerleşim yeri vardır. Sizin için yeryüzünde yerleşim yeri vardır. Ve meta geçimlilik vardır. Ne zamana kadar? İlahiin belli bir vakte kadar. Belli bir vakte kadar yeryüzüne birbiriniz bir her biriniz birinizle düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar geçimlilik vardır. Geçimlik işte her bu çalıştığımız çalışmalar, işte efendim kazandığımız kazandığımız kazançlar gibi. Bunun üzerine şeytan o ikisini orada kaydırdı ve onları bulundurdukları yerde çıkart. Ya dedi ki o zaman kiminiz kiminize düşman olarak inin yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar yerleşim ve yeri yerleşim yeri ve geçimlik vardır. Fatalaqqa derken aldı. Neyi kim aldı? Ademu Adem aldı. Neyi aldı? Min Rabbihi Rabbinden aldı. Allah'tan aldı. Neyi aldı? Kelimatın bir takım kelimeler. Adem Aleyhisselam bir takım kelimeleri Rabbinden aldı. <fetâbe> aleyhi Allahu Teala da onların tevbesini kabul etti. innehu muhakkak ki o huve odur ki o yalnız ki odur ki tevvabun tevvaptır. Yani tövbeleri çok kabul edici. Rahimun ve rahim olan da odur. Yani allah Teala bunu mesela dedikten sonra derken Adem Aleyhisselam'dan kelimeler aldı. Tevbesini kabul etti. Çünkü Allah-u Teala tevva, tevbe edilen ve rahim, bağışlayıcı olan O'dur. Yalnız da O. Yüce Allah'ın insanın hangi cihetlerde, hangi cihetlerde şanını ve şerefini yücelttiğini açıklamaya devam etmektedir. Burada söz konusu edilen husus ise insanların yaratılışının başlangıç dönemlerinde cennetteki durumudur. Şu kadar var ki hikmet-i ilahi, onun yeryüzünde kalmasını ve kainatı imar etmek olan bir misyon ile görevlendirilmesini şeytana, şeytanın hilelerine karşı yapılacak mücadelede insanın meziyetini ortaya çıkartılmasını gerekli görmüştür. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki efendim konumuz bu kadar. Şimdi edeb lisan dilin edebi dilin edebi 65. hadiste kalmıştık. Tarık bin Şihab radıyallahu anhudan Süleyman bin Davud aleyhisselam bir ifritini göndermişti. Sonra ardından da onun ne yaptığını ne söylediğini gözetmek üzerine birini daha gönderdi. Takipçi, takipçi bunları şunları haber verdi. İfrit çarşıya uğradı. Başını semaya kaldırdı. Sonra insanlara bakıp başını salladı. Dedi Süleyman Aleyhisselam o ifrite niçin böyle yaptığını sordu. Dedi ki insanları başları üzerindeki meleklerin ne kadar çabuk yazdıklarına altlarındakinde yani onun defterlerini ne kadar çabuk doldurduklarına hayret ettim. Yani başımı semaya kaldırmamın sebebi budur diye. Evet Tabii. Evet Rabi bin Hüseyin Radiyallahu anhu dedi ki Şu dokuz yer dışında konuşmakta Hayır yoktur Bakın Şu dokuz yer dışında konuşmakta hayır yoktur Tehlil La ilahe illallah Tekbir Allahu ekber Allahu ekber Evet. Tesbih. Subhanallah. Tahmid. Elhamdülillah. Hayırdan sual etmen. Hayırdan sual etme. Soru sorar sorarken hayırdan sormak. Çok soru sormak da felakettir. Ha o da farklı bir durum. Şerden sığınman. Yani şerli şeylerde de Allah'a sığınman iyiliği emretmen. Kötülükten nehyetmen ve Kur'an okuman. Yani bu dokuz şeyin dışında Kuki şeylerde konuşmakta hayır yoktur diyor. Tehlil Tekbir istersen not alın Tehlil Tekbir Bir tehlil İki tekbir Üç tesbih Dört tahmid Tehlil isterseniz parantez içinde yazın La ilahe illallah Tekbir malum Allahu akbar Tesbih yine parantez içinde Subhanallah yazın Tahmid ham demektir yani Elhamdülillah de, parantez içinde yazın Kaç oldu? Tehlil 1, tekbir 2 Tesbih 3, tahmid 4 hayırdan, hayırdan sual Etmen 5 Hayırdan sual Etmen 5 Şerden sığınman 6 Şerden sığınman 6 iyiliği emretmen 7 Kötülükten Nehyetmen 8 Ve Kur'an okuman 9 Yazdınız mı? Evet. Tek Tekrarlayayım Kur'an okuman Kötülükten nehyetmen ve Kur'an okuman Yani demek ki Bu 9 şeyin dışında Kötülükten konuşulan her şey boşunadır ve sahibini efendim e, sorumluluk altına sokar evet İbrahim Etteymi radiyallahu an dedi ki mümin konuşmak istediği zaman bakar eğer söyleyeceği şey lehindeyse ise konuşur aleyhinde ise susar facir yani günahkar ise diline gelen her şeyi konuşur da konuşur bakın burada müminin bir özelliği var dikkat ederseniz mümin konuşmak istediği zaman bakar yani neyi konuşayım eğer söyleyeceği şey lehinde ise konuşur aleyhinde ise susar aleyhinde ise susar facir yani günahkar ise diline her gelen şeyi konuşur da konuşur Evet. Kaynakları isterseniz kaynaklar da veririm de fakat zaman alır yani kaynaklar 1.ki Birinci kitap birincisinin kaynağı kitabı Samt Hennad züt babında isnadı sahih Hasem'dir demiş. Kitabı Samt Zubeydi İthaf demiş İhya e, 399 isnadı sahihtir demiş. Evet. Şimdi Kaynaklar Zaman Aldığı için Ben Onları Şey Yapmıyorum Şüfey El Esbahi Dedi Ki Kim Konuşmasını Çoğaltırsa Hatası Da Çoğalır Kim Konuşmasını Çoğaltırsa Hatası Da Çoğalır Hasan El Basiri Radiyalağın Dedi Ki Malı Çoğalanın Günaha Da Çoğalır Konuşmayı Çoğaltanın Yalanı Da Çoğalır Ahlakını Kötüleştirene Nefsine Uymak Tatlı Gelir Bakın ne kadar önemli bir şey. Tam sanki gün, güncel bir mesele. Günümüzü anlatan bir mesele. Malı çoğalanın günahı çoğal, Daha çoğalır. Konuşmayı çoğaltanın yalanı çoğalır. Ahlakını kötüleştirene nefsine uymak tatlı gelir. Evet. Ukayl bin Mudrik'ten birisi Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh dedi ki kendisine tavsiyede bulunmasını istedi. Dedi ki Hakkı söylemek dışında susmalısın. Zira ancak bu şekilde şeytana galip gelebilirsin. Yani ya konuşursun, hakkı söylersin veya susarsın. Yani eğer bu şekilde yapmazsan şeytana galip gelmezsin. Şeytan sana galip gelebilir. Evet, 71. hadiste kalıyoruz. Bu da edebü'l lisanda. Evet, şimdi imanın imanla alakalı bir e, Şiir okuyacağım Evet Allah'ın her şeye gücü yeter Hakimiyet Allah'ındır her şeye gücü Yeter Kanun koyma ona mahsustur Her şeye gücü yeter Yoktan var eden Allah Her şeye gücü yeter Gökleri direksiz tutan Her şeye gücü yeter Ağaçları donatan Her şeye gücü yeter Çiçekleri açtıran her şeye gücü yeter Yıldızları kandil gibi asan her şeye gücü yeter Güneş ve ayı doğduran her şeye gücü yeter Yüzyıllar önce yaratan bu güneşi Tükenmez hiç enerjisi bulunmaz hiçbir eşi Meydan okuyor Allah getirsinler benzeri İnkarcılara Allah sesleniyor Ey serseri Allah güçlüdür Bunu bilin her zaman İnkarcılık fikrini kafalarınızda silin Allah güçlüdür bunu bilin Bunu her zaman bilin İnkarcılık fikrini kafalarınızdan silin Kur'an'ı ve dini kılavuz yapın Kurtuluş onlardandır bilin İlahi kelama sarılın Diğer fikirleri kafadan silin Dünyanın yaratılışı Allah'ın gücünün eseridir Yaptığı her iş intizamlı eksiklikten beridir Bu ilahi nizam dışında bir nizam arayan delidir Beşer ürünü olan her fikir hem eksik hem tenkitlidir Allah'ın gücü yeter bütün cihana Allah'ı inkar ettiler yaratılışı dayandırdılar hayvana onu fikir ürünü yaptı, yapıp yutturdular insanlara. Ey Müslüman uyanık ol kapılma imanına bağdaşmayana. Kur'an'a sen müracaat et onu gösterir sana. Rabbimin her şeye gücü yeter. İna, inan sen bana. Dün sen böyle değildin. Sor sen annene ve babana. Düşün bu sözlerimi atmaya bana. Kimdir o? Der ki bu Kur'an... Bu Kur'an'ın İslam'ın devri geçti. Bu Kur'an ve İslam uğrunda nice müminler içtiler şehadet şerbeti. Doğrandı din uğruna nice müminlerin eti. Seve seve can verdiler. Kabul etmediler zilleti. Allah'ın gücü müminlerin gücüne müminlerin olmadı şüphesi. O gücün sayesinde kafirlere verdiler bu dersi. İnanıyorlar ki... Ölürsem şehit, kalırsam gazi Bütün güçleriyle duyurdular o mübarek sesi Allah'ın gücü her sanatında kendini gösterir O sivrisineği dahi misal verir Geçen derste geçmişti ayet kerimede Önceki derste Ders alsın diye kullarına öğretir İnatçı kafirlerin fikrini delillerle çürütür Kendi gücüyle Rabbim bizi irşad eder ölü kalplerimizi diriltir ruhumuzu şad eder merhametiyle bizi ateşten azad eder mümin olan kullarını meleklere yad eder evet bu şiirimiz de burada sona erdi evet şimdi şeye geldik İslam Tuharatın ikinci bölümüne ikinci fasıl Ve la yajuzu istegmalu ve la yajuzu ve fıddeti, ve yajuzu istegmalu girehima min alani. Ma meşam sudat. Evet. Birinci kitap, ikinci bölümün kelime manası. İkinci fasıl. Vela yecuzu, caiz olmaz. Neyi caiz caiz olmaz? isti'malu kullanılması caiz olmaz neyin kullanılması evani kaplar kapların kullanılması hangi kaplar evani zehbi, vel fiddeti altın ve gümüşten imal edilen kapların kullanılması caiz değildir ve yecuzu caiz olur ne caiz olur? İstimalu kullanılması caiz olur. Hangisi? Gayrihima. Gayrihima o ikisinin dışında. Yani o ikisi derken hangisiydi? Altın ve gümüşün dışındaki kapları kullanması caizdir. Neden? Minel evvani kaplarda. Evet. Şimdi toplum anaya geçiyorum. Kapların hükmü Kullanılması caiz olan ve olmayan kaplar. Yediğimiz işte çanak çömlekler, işte efendim tabaklar, bardaklar gibi mesela. Kullanılması caiz olan ve olmayan kaplar altın ve gümüşten imal edilmiş kapların yani tabakların, kap ve kaşıkların kullanılması caiz değildir. Yani altın ve gümüşte imal edilmiş ister tabak olsun ister kap ve kaşık olsun. Bunların kullanılması caiz değildir. Altın ve gümüşün dışındaki kapların kullanılması caizdir. Bu kapların içine çatal, kaşık vesaire şeyler de girer. Evet. Şimdi kapların hükmüne geçelim. Altın ve gümüş kaplar kullanmak caiz midir? Bir e, şey var, bir başlık var. Altın ve gümüş kaplar kullanmak caiz değildir. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüş kapta yemek yiyen veya su içen kimse karnına cehennem ateşi dökmüş olur. Buyurmuştur. Altın ve gümüş kapta yemek yiyen veya su içen kimse karnına cehennem ateşi dökmüş olur. Buyurmuştur. Yani altın ve gümüş. Yani bunlar efendim genelde Mesela ticaret e, Şeyi olarak ta dünya kurulalı Beli efendim Mesela e, revaçta olduğu için Mesela düşünün diyelim ki Mesela birisi ekmek bulamıyor Ben kalkıp mesela altın Efendim tabakta yemek yiyorsam O adam bana buğz edecektir İster istemez buğz edecektir Ve dolayısıyla Yani böylesi hem Buğza sebebiyet olur Hem de Allah'ın rızasına uygun olmayan Bir işi yapmış olur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir altın ve gümüş kapta yemek yiyen, su içen cehennem ateşini kal, efendim karnının içine dökmüş olur diyor. Cumhur ulemaya göre kadının altın ve gümüş ile süslenmesi caiz ise de kadın mesela cumhur ulemaya göre kadın altın ve gümüşle mesela süslenmesi caizdir. Yani ise de altın ve gümüş kapları kullanılması caiz değildir. Bak şimdi mesela kadına Altın ve gümüş zinet olarak kullanması caizse fakat altın ve gümüş kaplar ne kadın için ne erkek için caiz değildir. Anlaşıılıyor mu burada? Evet. Kaşık, kalem, bıçak, makas ve benzeri şeyler de kap hükmündedir. Hem erkek hem kadın için haramdır. İslam fıkıh ansiklopedisinde geçer bu başlık. Evet. Şimdi kullanılması, e, evet birinci kitap, ikinci bölümün delilleri birinci kitap, ikinci bölümün delilleri Kapların delilleri Huzeyfe bin Yeman radiyallahu teala anhudan, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu sakın harir ipekli ve dibacı ipeklinin başka bir çeşidini giymeyin sakın ipekli ve ipekliğinin başka bir çeşidi de efendim dibac deniliyor o da ipek ipeğin başka bir çeşidi giymeyin altın ve gümüşten yapılmış kaplardan yiyip içmeyin çünkü o kaplar ve ipekliler dünyada kafirlerin ahirette ise bizimdir dünyada kafirlerin ahirette ise bizimdir evet yani ipek altın ve altın dünyada kadınlar için helaldir Kap ve kaşıklarda erkekler ve kadınlar için eşittir. Kadınlara müsaade edilen altın zinet olarak takılan altınlardır. Kap ve kaşıklarda erkek kadın için durum aynıdır. Mütercim, evet. Birinci kitap ikinci bölümün soruları ve cevapları. Kullanılması kapların hükmü. Altın ve gümüş olan kapları kullanılması caiz midir? Altın ve gümüş kapların kullanılması caiz midir? Cevap altın ve gümüş kapların kullanılması caiz değildir. Altın ve gümüş kapların dışındaki kapları kullanmak caiz olur mu? Altın ve gümüşün dışındaki kapları kullanmak caizdir. ''Khitamuhu misk ve fî zâlike felliyetena mutanafisun. ''Onun sonu misktir.'' Bunda imrenecekler imrensin. Mutafifin Suresi Ayet 26 Evet Birinci Kitap Üçüncü Bölümün Arapça Metni Birinci Kitap Üçüncü Bölümün Arapça Metni Üçüncü Bölüm Üçüncü Fasıl Vessivaku Misvak Vessivaku Mustahabbun Fi Kulli Halin İlla Ba'de Zavali Lissâimi Vahve fi üçü mawazğa, aşd istehbaba, anda tayir el fmi, anda tayir el fmi, men azm ve girehi, vandal kıyam men el sala. Birinci kitap üçüncü bölümün kelime manası üçüncü fasıl üçüncü bölüm vasiwaku misvaklamak kullandığımız misvaklar, misvaklamak. Nedir misvaklanmak? Ma'em şamil. Ay baba. ves misfaklamak misvaklanmak nedir? mustahabbun sünnettir müstehab sünnettir ne zaman? fi kulli halin her halükarda her zaman illa ancak sünnet olmaz ba'de zavali ba'de sonra zavali zevaldan sonra kim için? lisaimi, oruçlu için ve o sünnet olan nerede? yani o sünnet olan misvak Nerede? Fı salasatı mawazga, üç yerde mawazga üç yerde, şiddet istehbaba üç yerde daha kuvvetli olarak, daha efendim şiddetli olarak sünnettir misvak kullanmak. Nerede? Anda tağyır el femi, anda yanında tağyır değişirse ney? El femi ağız kokusunun değiştiği zaman. Yani Ağz kokusu değiştiği zaman efendim misvak kullanmak daha çok sevaplı, daha çok müekket sünnettir. Ne zaman? Min ezmin min süküten ve gayri veya onun dışında. Mesela insan diyelim ki devamlı ağzı kapalı olduğu zaman süküt ettiği zaman o ağızda bir koku meydana geldiği sırada misvakı kullanmak en şiddetli daha mesela kuvvetli sünnetlerdendir. Daha sevabı çoktur. Ee, daha ve andel kıyami ve andı yanında el kıyami acele etmeyeyim da vereceğim onu. Ve andel yanında neden minen neumi uykudan uykudan kalkmanın yanında. Yani uykudan kalkarken şimdi uykuda kalkan bir insandır. Bir şekil ağzı mesela eee kapanlık olmuştur. Ağızda bir koku meydana gelmiştir. O zaman efendim misvakı kullanması daha çok sevaptır. Daha وَاَنْدَ ila اِلَى ve وَاَنْدَ yanında kıyami kalkmanın neye kalkmanın? ila salati namaza kalkmanın yanında. Yani namaza kalkarken namaza kalktı an misvaklenmek. Bu daha efendim üç yerde daha sünnettir. Evet. Şimdi toplum bir şekilde onun manasını vereceğim. İnşallah ona göre e, notlarınızı alırsınız. Misvak kullanmanın hükmü birinci kitap, üçüncü bölümün toplu manası misvakın hükmü. Misvakın hükmü, e, önce bu okumuş olduğum ibareyi, ibarenin toplu manasını okuyayım da ondan sonra teferruatlarına geçelim. Her halükarda misvak kullanmak sünnettir. Ancak oruçlu için zeval vaktinden sonra kullanılması mekruhtur. Zeval vakti ne zamandır biliyor musunuz? Güneşin tam efendim tepeye geliş vakti, o saatlerde efendim kullanmak, Mekruhtür denilmiş Tabi bazı ulema bunu teşhis etmişler Efendim demişler Bu mesela e, o zaman da Efendim yine kullanmak mekruh değildi Diyenler de var Misvakın sünnet olduğu yerlerde Misvak 3 yerde daha kuvvetli bir sünnettir Bir Ağız kokusunun değişmesi Süküt etmek ve onun dışındaki Yani ağız kokusunu Değiştiren şeyler gibi Ağız kokusunun değişmesiyle efendimden üç yerde o daha kuvvetli bir sünnet olur. İki uykuda uyandığı zaman, üç namaza kalkacağı zaman. Bu üç yerde efendim misvakı kullanmak daha çok sünnettir, daha çok sevaptır. Evet. Şimdi misvakın hükmüyle ilgili fakirlere göre misvak kullanmanın hükmüne gelince, hanefilere göre her abdest alışta mazmaza esnasında misvak kullanmak sünnettir. Bakın. Yani Hanefiler abdest aldığı takdirde abdest alırken kullanmak daha çok sünnettir. Malikilere göre ise mazmazadan önce misvak kullanmak abdestin faziletlerindendir. Malikiler de abdestin faziletini saymışlar. Şafii ve Hanbelilere göre her namaz esnasında misvak kullanmak müstehap bir sünnettir. Şafii ve Hanbeliler de her namaz esnasında misvak kullanmanın sünnet oluşu hakkında efendimizle olduğu hakkında e, ittifak etmişler. Demek ki burada toparlayacak olursak Hanefilere göre, Hanefilere göre efendim sünnet oluşu efendim. Abdest alırken efendim mazmaza esnasında sünnettir. Malikiler mazmazadan önce misvak kullanmak abdestin faziletlerindendir. Şafii ve Hamelilere göre her namaz esnasında misvak kullanmak müstehaptır. Evet, müstehap bir sünnettir. Bunun kaynağı İslam Fıkıhı Ansiklopedisi Cilt 1 sayfa 217-218. Her halükarda dedik efendim misvak kullanmak sünnettir. Burada Hanefilerle Malikilerin görüşüne göre misvak olmadığı takdirde parmak ile de misvaklanabilir. Hanefilerle malikiler demişler ki eğer mesela misvakın olmadığı yerde parmakla efendim dişleri ovalamak o da misvakın yerine geçer diye öyle bir efendim e, iştihat yapmışlardır. Evet. Şafiilerin sahih olan görüşüne hambelilere göre parmak ile misvaklanılmış olmaz. Yani Şafiiler derler ki onların sahih görüşüne göre bir görüşte de yani zayıf görüşte de olabilir diyor. Ama sahih görüşe göre efendim parmakla misvak olmaz diyorlar. Hambelilere göre de parmak ile misvaklanmış olmaz. Yani Hambelilerle efendim Şafiilerin sahih görüşüne göre olan görüşüne göre parmakla misvak olmaz. Bu da İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt bir Sayfa Efendim 220 Evet Oruçlunun zeval vakti Yani zeval vakti nedir? Güneşin gök ortasına gelip batıya doğru meyletilen zamaldır Yani öğlenin ilk vakti Yani o ancak oruçlu için zeval vaktinden sonra mekruh denildi ya Bu onu söylemeye çalışıyor Evet Kullanılması mekruhtur diyor Şafiiler ve Hanbelilere göre Zevaldan sonra yani öğlen namazından itibaren Güneşin batışına kadar olan süre içerisinde Oruçlunun misvak kullanılması mekruhtur Çünkü Buhari ve Mislim'de şöyle bir denilmektedir Oruç tutan kimsenin ağız kokusunun değişmesi Allah katında mis kokusunda daha hoştur Yani Şimdi sabah kullanılabiliyor. Fakat akşam e, şeyi, öğlen e, kullanılmıyor. Öğlen kullanılmamasının sebebi de Buhari ve Müslim'de geçen oruç tutan kimsenin ağız kokusunun değişmesi Allah katında mis kokusundan daha üstündür. Hikmeti o. Yani. Evet. Malekile, ile, Maliki ve Hanefilere göre oruç tutan kimsenin misvak kullanması mutlak olarak mekruh değildir. Onlar Mutlak olarak hiçbir şekilde mekruh demiyorlar Niye? Onlar da delillerini getiriyorlar İbn-i Mace Hazreti Ayşe Radyallahu anh'ı da şöyle rivayet etmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Oruç tutan kimse için En hayırlı hasletlerden birisi de Misvak kullanmaktır diye buyurmuştur Yani o halde de Misvak kullanılabilir Onlar da bu hadisi esas alarak ihtiyat yapmışlar Diğer taraftan Rabi bin Amir Şöyle demektedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde misvak kullandığını sayamayacağım kadar çok defa görmüşümdür. Hanefiler de Hanefiler ve Malikiler efendim işte hiçbir şekilde mekruh değildir şeyi bunu bu delile bu iki hadise dayandırıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Şefkani şöyle diyor doğrusu oruçlu olan kimsenin günün başlangıcından da sonunda da misvak kullanmasının müstehap olduğudur. İmamların çoğunluğunun, cumhurun görüşü de budur. Yani cumhur ulemaya göre efendim ister efendim sabah olsun, ister ol, öğlen olsun sabahtan akşama kadar oruçlunun misvak kullanması müstehaptır. Efendim sevaptır. Sevabı çoktur. İmamların çoğunluğunun görüşü budur. Bir kısım ile ulemada öyle demiş, şey Mekruhtür demişler. Onlar da işte onlar da yine delilleri var Ne dedik Efendim oruç tutan kimsenin ağız kokusunun değişmesi Allah katında Mis kokusunda daha hoştur Hadisine dayanarak Buhari ve Müslim'deki geçen hadise dayanarak Bu iştiyadı, iştiyadı yapmışlar Bu da İslam fıkıhı ansiklopedisi cilt bir sayfa 219 Ağız kokusunun giderici bir şey var Hatta efendim Ölüm esnasında kelime ihadeti getirme, getir, hatırlatmak o, o hatırlatacak bir şey mesela özelliği var. Efendim ondan sonra dişlerin ha, sağlığına olan özelliği var. Allah'ın rızasına rızasını getiren özelliği var. Efendim birçok İmam Gazali 20 tane özelliği, 20 tane efendim faydasını tespit ederek e, İhyada onu kaydetmiştir. Evet. Hmm, burada dedik misvakın sünnet olduğu yerlerde dedik evet bunu okuduk birinci kitap üçüncü bölümün delilleri yani misvakın delilleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ümmet eğer ümmetime zorluk verme korkusu olmasaydı her namazda misvak kullanmayı emrederdim bakın eğer ümmetime zorluk verme korkusu olmasaydı her namazda efendim onlara misvak kullanmayı emrederdim başka bir hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu eğer ümmetime zorluk verme korkusu olmasaydı her abdestte misvak kullanmalarını emrederdim bakın burada her namazda ikinci hadiste her abdeste Diğer bir hadiste bu önceki geçen hadis Buhari ve Müslim'de geçiyor. İkinci geçen hadis de yine Buhari ve Müslim'de geçiyor. Diğer bir rivayette efendim bu da Müsned-i geçiyor. Her abdest alışta misvak kullanmayı emrederdim. Efendim, Hz. Ayşe radıyallahu anhadan misvak kullanarak kılınan namazın fazileti misvak kullanmadan kılınan namaz 70 kat fazladır. Bakın, buyurmuşlardır. Misvak Rabbinin rızasını kazandırır, ağzı temizler. Hazreti Ayşe Ana'mızın Efendim dayandırdığı hadis, İmam Ahmed müsnet kitabında cilt altı sayfa 272'de bunu Efendim rivayet etmiştir. Ee, efendim bunun işte devamı da Buhari rivayet etmiş Terhib ve Terhib rivayet etmiş Darimi rivayet etmiş İbn-i Macer rivayet etmiş Müsned rivayet etmiş Ebu Davud rivayet etmiş El-Mühezzep kitabında geçmiş Mu'nun Muhtaç kitabında geçmiş El-Um kitabında geçmiş Hayşiyet-ül kitabında geçmiş Ve şer İbni Kasım gibi mesela bunlar Bu kitapların tamamında Bu efendim konu işlenmiştir Evet Burada misvakı bitiriyoruz inşallah Birinci Kitap üçüncü bölümün soruları ve cevapları. Misvakın hükmü. Misvak kullanmak sünnet midir? Evet, misvak kullanmak sünnettir cevaben. Efendim, e, misvakı ne zaman kullanmak sünnet olur? Misva cevap misvakı her zaman kullanmak sünnet olur. Misvakı kullanmak daha çok nerelerde sünnet olur? Misvak üç yerde kullanılması daha çok sevap gerektirir. Bir, ağız kokusunu değiştiği zaman. İki, uykudan uyandığı zaman. 3 namaza kalkacağı zaman. Misvak ne de sünnet olur Muhammed Şamil? Babu? Evet, hitamuhu misk ve fî zâlike fel yetenâfesil onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Sizleri imrendiriyorum. Mutafifin suresi ayet 26. Evet. Birinci kitap, dördüncü bölümün Arapça metni. Ve furudul wudu'i Bunun efendim metni okuyacağım. Saatımız dolana kadar. Saatımızda 5-6 dakika var. Ve furudul vudu'i Sittetu eşya'e النية عند الغسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض رأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه والسننه أشرة أشياء التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما إدخالهما الأناء والمضمدة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية لحية الكثة والتخليل الأسابع اليدين وتقديم اليمنى على اليسرى وتخليل أسابع اليدين ورجلين ve tıcdim lümana, al lüçra, ve tıharet üçü üç, ve muallat evet. Birinci kitap dördüncü bölümün kelime manası dördüncü bölüm. Ve frodu fazlar. Neyin fazları? El vudi. Abdestin fazları sittetu altıdır. Bunu teferwati geçecek. Bu metinde altı diye geçiyor, efendim. Hanefilerde dört tanedir farzdır. Bunların teferatını efendim geçeceğiz inşallah. Bu metni okuyalım önce. Ve furudu farzlar, farzların neyin? El vudu'i, abdestin farzları. Kaç tanedir? Sittetu, altı, eşya altı şeydir. Nedir? Enniyetu niyet etmek. Nerede? Andal gaslil vecihi. ''ende yanında gassl yıkamanın neyi yıkamanı? Vacihi yüzü yıkaman. Vac yüzü. Ve gassul yüzü yıkamak. Yani niyeti getirirken yüz yık tam yüzü yıkama. Yüz yıkanırken niyet getirilir. Ve gassul vacihi'' ve gassl yıkamak, ''Vacihi'' yüzü yıkamak. Ve gasslul yedayni iki elleri yıkamak. Nereye kadar? İlel misakayn dirseklere kadar. Ve meshu meshetmek. Neyi meshetmek? Ba'dır re'si. Başın bir kısmını meshetmek. Bazısını meshetmek. Ve, ve ghaslu yıkamak. Neyi yıkamak? Ricleyni ayakları. Ricil ayak. Bir ayak. Ricleyn iki ayak. Nereye kadar? ilal ka'abeyn. Topuklara kadar. Bak Kabe'ye ne kadar benziyor. ilal ka'abeyn. Topuklara kadar. Ka'ab to topuk demektir. Ka'abeyn efendim e, topuklar. iki topuk yani. Ve tertibu sırasıyla neye? Ala üzerine ki ma Bu zikrettiğimiz şeyleri sırasıyla yapmak. Tertibine yani önce efendim elleri yıkamak. Sırasıyla efendim e, geçen e, tertipte geçen şeyleri yapmak. Onu zaten ileride geleceği için ben onu zaten durmuyorum. Evet. Ve sunenuhu sünnetler o abdestin sünnetleri kaç tanedir? Aşretü, on tane. eşyae on şey. Nedir o? Ettesmiyeti besmele çekmek. Ve ghaslul yıkamak neyi? Ghaslul keffeyni. İki avuçları. Kef, avuç, bir avuç. Keffeyn, iki avuç. Ve ghaslul keffeyni, iki avuçları yıkamak. Kable, önce idhalihima girdirmeden, nereye? elna? kaplara daldırmadan, kaplara sokmadan önce elleri yıkamak. Evet. Vel ağzını yıkamak. Vel burnu yıkamak. Ve meshu, meshetmek. Neyi? Cemi'i, tamamı. Neyin tamamı? Re'si. Başın tamamını meshetmek. Ve meshu, meshetmek. Neyi? Meshul uzuneyni. Kulakları meshetmek. Neres? Kulakların neresini? <gülüyor> Zahirihima ve batinihima. Zahirihima ikisinin içini. Batinihima dışını. İkisinin içini ve iki kulağın dışını. Bi neyle? Bima'in su ile. Hangi su? Cedidin, yeni su ile. Yeni su ile kulakların içini ve dışını yıkamak. Ve tahlilu nufuz eder neyi? Lahyati. Sakalı. Yani efendim hangi sakal? El -kisletti. sık, kalın gür sakal kalın gür sakalı da efendim ovalar. Suyu altına girdirmeye çalışır. Ama seyrek sakal için sıkıntı yok. Seyrek sakalla gür sakal karşıda bakan kişi eğer sakalın altını görüyorsa o efendim seyrek sakaldır. Görmüyorsa sık sakaldır. Evet. Ve taklilu nüfuz eder. Neyi nüfuz eder? Esabeyi, parmaklarını. Hangi parmaklar? Yedeğini. Parma efendim iki ellerin parmaklarını nüfuz eder. Yani suyu geçirir daha ve iki ayakları ve takdimu önce öncelikle yapar öne geçirir öncelikle yapar hangisini neyi yumna sağ önce sağdan başlar neyin üzerine alal yusra solun üzerine önce sağ sonra sol ve yıkamak ve yıkamak yani temizlemek yıkamak selasen üçer selaza, üçer üçer yani her azasını yıkarken üçer üçer yıkacak bunları yaparken peş peşe yapmak evet toplu manasını okuyorum ve bırakıyorum burada birinci kitap dördüncü bölümün toplu manası İnşallah haftaya da onun teferruatlarını okuyacağız abdestin farzları ve sünnetlerin hükmü abdestin farzları abdestin farzları altıdır hanefilere göre dörttür ileride biz bir dahaki derste inşallah bunu yapacağız çünkü bugünkü ders yetmiyor bir yüzünü yıkarken niyet getirmek İki, yüzünü yıkamak. Üç, elleri dirseklerle beraber yıkamak. Dört, başın bir kısmını meshetmek. Beş, ayakları topuklarla beraber yıkamak. Altı, zikrettiğimiz şekilde tertip yani sırasıyla yapmak. Evet. Abdestin sünnetlerine gelince, abdestin sünnetleri on tanedir. Bir, besmele ile başlamak. 2, Kaplara daldırmadan önce elleri yıkamak 3- Mazmaza ağza su vermek 4- başını İstinşak burna su vermek 5- Başın tamamını meshetmek 6- Yeni su ile kulağın içini ve dışını meshetmek 7- Kalın gür sakalı hilallemek, olmak, karıştırmak 8- Ellerin ve ayakların parmaklarını hilallemek 9. Önce sağ azayı sonra sol azayı yıkamak. 10. Azaları üçer kere ara vermeden yıkamak. Yani peş peşe ara vermeden yıkamak. Evet. Burada kalıyoruz. Evet. Burada şimdi dersimiz bitti. Bu arada soracağımız sorularımız varsa onları cevaplandıralım. Yoksa nihayet verelim. Evet. Sorusu cevap olan varsa buyursun. Var mı sorusu olan? Pek, var. Buyurun Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bu Bu bahsettiğiniz e, İslam Fıkı Ansiklopedisini soracaktım hocam bunu evet. e, bulabilir miyiz Konciftir, Şey, bu kaynağı kimler e, evet. yazmıştır evet. devam edelim. siz ben sorunuz cevap verin evet bunu soracaktı hocam bir şey daha soracak mı şimdi aklıma gelmedi şimdi sadece bu soru bu İslam Fıkı ansiklopedisi bir zaman e, zaman gazetesi tarafında bunu okuyucularına dağıtmıştım e, bunu birkaç yayın de efendim şey yaptı güzel bir kitaptır e, biraz e, bazı bölümleri her ne kadar kırpmışlarsa da ama faydalanacağımız çok güzel bir eserdir o yani e, kırpmaz derken yani e, yazarı tarafında yazılan bazı şeyleri çıkartmışlar ben onu mesela e, orijinaline baktım e, aşağı yukarı belki hemen hemen bir ciltten fazlasını çıkartmışlar. Yani e, ama fakat e, yani e, kıymetli bir eserdir. Bütün mezhepleri efendim delilleriyle beraber efendim bize e, yol gösterttirir. Ondan sonra mesela e, diyelim Hanefi mezhebine göre efendim işte namazın, abdestin, orucun, hacın zekatın aklımıza ne gelirse yani. İslam hukuku derken aklımıza ne gelirse hepsi orada var. Bizim zaten şu anda yapmış olduğumuz dersler efendim ana çizgileriyledir. Yani ana meselelerledir. Yani teferruat meselelerine biz girersek bu kadar dersi bu kadar zaman içerisinde yapmamız hiç mümkün değildir. Çünkü bir taharet meselesi belki bizim efendim bir ayımızda zamanımızı alır yani. E, onu da devamlı yaparsak. E şimdi bir sade özetli yani işte efendim en azında kafamızda kalabilecek şekilde e, kısa muhtasar bir şekilde kısaltılmış vaziyetiyle efendim teferruata dalmadan çok efendim e, yani konuları top, derleyi toparlayacak şekliyle. Şimdi mesela bir niyet meselesinde o kadar efendim şeyler konuşmalar izahlar var ki yani onun bir niyet meselesini biz işlemiş olsak o efendim bütün e, teferruatlarıyla biz o niyet meselesini belki on günde bitiremeyiz. Bakın. İşte onun için şimdi orada o kitapta bunların tamamını bulmak mümkündür. On cilt mesela üzere tercüme edilmiştir. Çok güzeldir. Tercih Çok Tabii ki var. Vehbe Zuhaili, İslam Fıkıh ansiklopedisi. Vehbe Zuhayli. Onun Arapçası da var. Efendim Türkçesi de var. Orijinal mesela Arapçası da var, Türkçesi de var. Evet. Başka sorusu olan var mı? Buyurun sen efendim. sorun yok da. Bir şey, bir şey mi? O şey, şey gelişim, o tasarlı e, var mı? Vakit de şey yapmıştır. O, şey. o değil yani. Hı. Belki zaten tekrar daha da almış olamıyor Bana bir de. Buyurun oğlum. Fıkırla alakalı bir sorun yok da. Şey, başta... Seti işte Adem ile işte şeytanın mühesebeti falan gelince benim hakkıma geldi. Evet. İnsanoğlu yaratılmadan evvel cin işte şey alemi var mıydı ki vardı gözüküyorsa evet. hani onu soracaktım ben evet Deta yani bu biraz şey oluyor da hani var mıdır dünya ademoğlundan önce de var mıydı yani yoksa ademoğlu yaratıldıktan sonra hatta cennetten çıkacağı zaman mı? Dünya yaratıldı? Evet. Cinlerin me mesela mekanı nerededir? Eğer şayet şeyden, insanlardan önce vardıysa evet. e, o zaman insandan önce var olması, dünyadan önce de var olması mı anlamına geliyor? Dünya yokken cinler vardıysa nerede e, bir nasıl bir şeyler vardı acaba? Evet. Şimdi eee Cinler malum e, melekler nasıl efendim gözle görülmeyen, elle tutulmayan belli bir mekan ve yeri olmayan özelliklere sahipse cinlerde de o özellikler vardır ve dolayısıyla Cenab-ı Hak Celle Vale Hazretleri wa ma halaktu'l jinn wal-ins illa liyabudun ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İnsan ile cin efendim ikisi aynı kategoride Allah'a kulluk yapmak için yaratılmışlardır. Mesela melekler de Allah'a kulluk yapmak için yaratılmıştır. Ama melekler daima kulluk görevi içerisindedir. Kimi melekler efendim rüküdadır. Kimi secdededir. Kimi kıyamdadır kimi melek efendim Allah'ın huzurunda efendim e, boyun bükerek devamlı gözyaşı dökerek efendim intizar halindedir. E şimdi onların varlıklarına inanıyoruz ama mekanları Allah'u alem. Allah'tan başka kimse bilmez. Çünkü bunların efendim işte durumu mesela melek nurani latif mesela bir varlıktır. Gözle görülmez elle tutulmaz, mekanı belli olmayan, şeytanlar da ona mesela e, o şeytan diyorum cinler de o efendim kategoriye giriyor ki mesela o kategori de efendim onlar da aynen gözle görürler, görülmeyen, elle tutulmayan varlıklardır, mekanları belli değil mesela ama mesela mekan noktasında en çok onların barnakları tuvalet mesela pislik yerlerinde efendim daha çok şey olurlar Bunların efendim Müslüman cinleri var, kafir cinleri var. İşte mesela o Müslüman cinler efendim onlar da bizim gibi aynen imamları var. İslam İslam'a göre hüküm ediyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, hacca gidiyorlar, zekat veriyorlar. Efendim ondan sonra e, dinin nikahlarını yapıyorlar. Yani aynen bizde neyse yani normal insan neyse o Müslüman cinlerde de o var. Onların kafirleri de işte onları çarparlar Mesela hani bazen işte efendim pisliklerin olduğu yerlerde Besmele çektiğin zaman herhangi bir sıkıntı yok Mesela bir sıcak suyu bir yere dökerken Belki o cinlerden bir tanesine denk gelir Veya işte efendim diyelim bir işte kafir bir cine denk gelir O suyu döktüğün zaman sen görmüyorsun O su onun üzerine gider onu yakar o da seni çarpar Besmele çektiğin zaman Besmele önüne kaybolur gider. İşte onun için onları mesela yaratılış noktasındaki şimdi e, bu yaratılış noktasını efendim Allahu Alem Alem insanoğlu işte mesela nasıl e, bir e, yaratılış gayesi e, efendim ibadetse cinlerdeki yaratılış gayesi de ibadettir. Yani burada anlaşılan durum ki mesela Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri meleklere öğrettiği şeyi, insanoğluna öğrettiğini melekler de bilmiyorlardı. Ve dolayısıyla bilmediklerinden ötürü efendim e, bunu e, şey yapmışlar, mesela insanoğluna öğretilmiştir. E, şimdi insanoğluna öğretildiği için dolayısıyla insanoğlu bir nevi meleklerin öğretmenidir. İlk öğretmenidir, ilk öğretmen Adem Aleyhisselam'dır. İlk alim, ilk peygamber, ilk halife efendim. Halife, Allah'ın dininin temsilcisi mahiyetinde olan bir kelimedir. efendim. Yani her Müslüman da İslam dininin, mesela efendim e temsilcisi olduğu için e her Müslüman, Müslüman'a da o özellik, sıfatlar verilmiştir. Ama fakat halife derken genel manada, efendim İslam idaresini, otoritesini tuta elinde tutan ve İslami hükümlere göre hüküm veren e, efendim bir idareci devlet başkanı yani. Evet. Başka bir sorumuz baba. O bahsettiğiniz surede şey, şeyde hani Adem Aleyhisselam'ın yaptığı hatadan dolayı Allah'ın cennetten kovması, indirmesi dünyaya yeryüzüne ve sanki bir ceza veriyor Allah işte kullarına dünya indiriyor. İşte sizin için işte belli bir süreye kadar bir geçimlik vardır. İşte iyi insanlar işte iyi amel işleyenler, salih insanlarmüşler. Yani ibadet edenler. Diyor ama orada bir sanki sert bir ifade var. Ama sonra devamında diyor ki işte Adem Adem Aleyhisselam işte Allah'ın şeylerinden e, kelamından, isimlerinden veya bir isimler öğrendiğinden söyledi. Bir şeyler öğrendiğinden bahsediyor. Evet. Onunla Allah'a yakardığından bahsediyor. Evet. Sanki ondan sonra mı Allah işte bu sert işte insana yaptığı hatlardan dolayı sert tarını yumuşatıyor. Gibi mi? Ben öyle anladım orada? Evet. Şimdi bu ayet kerimeyi rahmetli e, şehit Seyyid Kutup Rahimehullah Allah kanigane rahmet eylesin Bu ayet-i Tefsir ederken Fizilal Kur'an'da şöyle diyor Diyor ki allah Teala eğer ki Adem Aleyhisselam'ı Bu şekil diyor bir imtihanla imtihan, İmtihana tabi tutmasaydı İnsanoğlu insanlığını bilmezdi bir Dostunu tanıdık Mesela dostunu tanımazdı iki düşmanını tanımazdı üç Allah'a kulluğun efendim veya cennetin nimetlerin nimetlerinin ne kadar güzel olduğunu anlayamazdı mesela şeytan aleyhilane cin tayfesindedir o efendim e, şeytan aleyhilane'nin efendim e, daha şeytan olmadan iblis olmadan önce ona hizmet eden bin tane melek varmış şimdi biliyor musunuz? sadece ona hizmet o da böbürlenerek şimdi o bu kadar hizmetçilerim var işte o Cenab-ı Hak onu mesela bilip tanıdığı için kalbinden efendim sinesinde bir kibir ve gururun yattığını görmüştü onun gururunu ortaya çıkarmak için Adem Aleyhisselam'ı yarattı Adem Aleyhisselam'ı yaratırken dedi ki mesela siz bütün cennetin her şeyi önce onları cennete yerleştirdi cennetten neyi yerseniz sizin yediğiniz her şey efendim bol bol yiyin için gezin yalnız şu yaklaşmayın mesela şimdi Allah'ın hikmet gereği ne gereği olarak sorulmaz mesela Cenab-ı Hak dilediği bir şeyi dilediği şekilde efendim e, yönlendirir dilediği şekilde efendim misal verir geçen önceki şeylerde mesela sivrisinekte misal verdiği gibi örümcekte misal verdiği gibi Mesela kafirler ne yapıyorlar? Dalay ediyordular. Ya Allah Allah sivrisine örümceğin efendim şeyde yani ne şeyi var. bak, yani onu misal veriyor. Onunla bazı insanın imanını güçlendiriyor. Bazı insanın imanını yok ediyor. Şimdi burada Cenabak mesela Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Onunla yaratış, yaratışının arkasında dedi ki ey melekler secdeydir. Bak dikkatliyorum burada önemli bir şey var yani. Secdeydin. Secdeden sonra her melekler, bütün melekler secde ettiler, iblis secde etmedi. Seni secde etmeye zorlayan nedir ya iblis diye sorduğunda, Ya Rabbi beni efendim işte nurdan, ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Onun, onun bende bir üstünlüğü yoktur, özelliği yoktur. Hadi orada in dedim sana. Bakın, şeytanın da yeri cennetteydi. Dikkat buyurun yani. Cenab-ı Hak onu efendim, o e, makamdan indirdiği o meleklerin kendisine hizmet ettiği o şeyden, o varlıktan o nimetten indirdi ebediyen lanetliklerden yaptı ve ki ebediyen kafir oldu o zaman şeytan dedi ki Ya Rab madem öyleyse sen bana mühlet tanı ben mesela onun ve onun evladının soyunda gelenleri kıyamete kadar senin yolların üzerinde duracağım onları saptıracağım Allah Celle Celaluhu muhlis kulları müstesna dedi ben ihlas sahibi kullarımız istisna sen bunları saptıramazsın. Ancak sana kim uyarsa onlar da sen senle beraber olur gireceksin. İşte onun için yani burada eğer ki mesela Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a o e, ağaçla mesela efendim şey yapma mesela imtihan etmeseydi insan olurdu dostunu tanımazdı. Düşmanını tanımazdı. iyiliği bilmezdi, kötülüğü bilmezdi. Mesela düşünün. Şimdi devamlı siz cennete olursanız cehennemin ne olduğunu bilmezsiniz ki. Mesela devamlı cehennemlik olan bir insan cenneti görmezse cennetin olduğunu bilmez ki. E şimdi mesela ne yaptı Cenab-ı Hak onları cennetin nimetleriyle nimetlendiği halde o hatadan Aynen. ötürü onları cennetten indirdi yeryüzüne. Aynen. Cennette oturdukları yerde. Şimdi oturursun sen böyle. Bir kuş geçiyor. Bakıyorsun. Geçen kuş Diyorsun ki keşke şu kuşun eti olsaydı ben yeseydim. Bir bakmışsın önünde hazırlanmış gelmiş. E dünyada böyle değil. Dünyada çalışacaksın, kuşu yakalayacaksın, yakalayabilirsen. Veya paran varsa gider et alırsın. Neyse artık. Yani bunu zahmetlerle yaparsın. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ın bu nimeti tattırmak için, yani o cennetteki olan o nimeti, Efendim o yapmış oldukları imtihanı kaybetmesi cezası ile onları yeryüzüne indirdi ve bir kiminiz kiminize düşman olarak yeryüzüne inin mesela. Şimdi ne oldu? Eğer ki mesela Adem Aleyhisselam indirmeseydi o zaman insanoğlu şeytanın ne olduğunu bilmezdi. İnsanoğlu efendim dostunun kim olduğunu bilmezdi. İnsanoğlu düşmanın kim olduğunu bilmezdi. İyiliğin ne olduğunu bilmezdi, kötülüğün ne olduğunu bilmezdi. İşte onun için bu imtihanlarla, imtihanlar içerisinde çok mesela gizli gizemler var. Gizli efendim şeyler var ki bunu mesela belki yani bizim kavrayamadığımız çok meselelerde bu mesela gizlilikler içerisinde vardır. Tamam mı benim baba? Evet. Burada anlaşıldı mı? Bir başka sorabileceği soracağınız var mı? Sıkıntı yok. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ve ala alihi ve ashabihi Subhan rabbika rabbil izzati amma ve selamun mursalin ve rabbil salawat rahim evet her ne kadar biraz geç geldiysek hemen hemen her gün olan bir nevi normal konuşmalarla geçirdiğimiz şey